Dolunay'ın aydınlattığı Ege'nin dingin ve karanlık sularında bir şişme botun içinde dört gider. İki yetişkin, iki çocuk, ikisi kadın, ikisi erkek. Alep'in kenar mahallelerindeki evlerini terk etmek zorunda kalmışlardı. Tek amaçları Avrupa'ya ulaşıp yeni bir hayat kurmaktı. Bir ay önce Gaziantep'ten İzmir'e gelirlerken, Hayatlarında ilk kez denizi görmüşlerdi. O vakit göz kamaştıran muhteşem mavilik onları kendisine hayran bırakmıştı. Şimdi sellerinde küreklerle eski bir botun içinde egeyi aşmaya çalışıyorlardı. Ancak bu sefer uçsuz bucaksız karanlık onları korkutuyordu. Dalgalarla yükselip alçalan bot ağır ağır ilerliyordu. Karşı kıyımın ışıkları görünüyordu. Göz kırıklan ışıklar onlara yeni bir yaşama diyordu İnsanca bir yaşam. Çocuklar krek çekmekten yorulmuş dinleniyorlardı. Bir şeylerin ters gittiğini ilk fark eden 11 yaşındaki Hasan olmuştu. Eyvah anne, bot su alıyor. Bak, su dolmuş el. Kadın kürekleri bıraktı. Hasan'ın annesi Fatma elleriyle botun zeminini yokladı. Epey su birikmişti. Korkma oğlum, bot su almıyor. Bu sular, bu sular bota çarpan dalgalarla içeri girmiş. Şimdi sen ve kuzenin kürek çekmeyi bırakın artık. Size yeni ve çok önemli bir görev veriyorum. Şu kovalarla botun içindeki suları boşaltacaksınız. Anlaştık mı? Tamam, baş üstüne komutanım. Dediği iki çocuk asker selamı verdikten sonra kovalarla suyu boşaltmaya başladılar. Fatma korkudan donak kalmış kız kardeşinin omzuna dokundu. Hadi Ayşe, kürekleri daha hızlı çekmeliyiz. Fazla vaktimiz yok. Ayşe kafasını salladı. Yüreği ağzındaydı. Korktukları başlarına gelmiş, bot su almaya başlamıştı. Çocukların kovalarla suyu boşaltması pek bir işe yaramıyordu. Bot durmaksızın suyla doluyor. Korktuklarını çocuklara belli etmemeye çalışan iki kadın durmadan kürek çekiyordu. Ama karşı kıyım ışıkları hala çok uzaktaydı. Yarım saat sonra kadınlar da kürekleri bırakmak zorunda kaldılar. Onlar da kovalarla suyu boşaltmaya çalıştılar. Ama botun batmasına engel olamadılar. Bot yavaş yavaş karanlık sulara gömülürken Hasan bağırmaya başladı. Yeter! Yeter! Boğuluyorum! Oyun bitsin yeter! Oyunu durdurun lütfen! Lütfen! Yeter! Oyun durur durmaz Hasan kafasındaki sanal gerçek başlığını çıkardı. Ter içinde kalmıştı. Kömür karası gözleri yaşarmıştı. Sınıf öğretmen onu sakinleştirmeye çalıştı. Tamam Hasan, bitti, bitti. Rahatlayabilirsin. Derin derin nefes al, sakinleş, güvendesin. Almanya'nın Berlin şehrinde tüm 5. sınıflar tarih müzesinin sanal gerçek merkezindeydiler. Her biri tarih haftası kapsamında atalarının yaşadığı önemli bir anı tekrar yaşayacaklardı. Bunun ardından yaşadıkları anıyla ilgili bir de kompozisyon yazacaklardı. Hasan, ismini aldığı dedesinin 50 yıl önce Türkiye'den Yunanistan'a yaptığı zorlu yolculuğu tekrar yaşamıştı. Dedesinin ayrıntılı bir şekilde anlattıklarıyla yaratılan sanal gerçekliği deneyimlemişti. Dedesi o yolculuktan sağ çıkabilen tek kişi olmuştu. Yunan sahil güvenliği onu son anda fark edip hayatını kurtarmıştı. Dedesi, annesi, teyzesi ve kuzen o gece Ege'nin sularında boğularak hayatlarını kaybetmişlerdi. Cesetler ertesi gün İzmir'in kıyılarına vurmuştu. Daha sonra İzmir'deki Doğan Çay Mezarlığı'nın Kimsesizler Mezarlığı da denilen 412. adasına gömülmüşlerdi. Bunu ne dedesi ne de Hasan biliyordu. Hala gördüklerinin etkisinde olan Hasan, sanal gerçeklik odasından çıkarken sınıf arkadaşı İshak kapıda bekliyordu. İçeri girebilirsin dedi arkadaşına zorlukla gülümseyerek. İshak ülke adımlarla içeri girdi. O da atalarının bir anısını tekrar yaşayacaktı. Nazi kampında hayatta kalmayı başaran büyük büyük büyük dedesinin yaşadıklarını